أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبررا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَيَوْمَ وَيَوْمَ Meryem suresinin dördüncü dersine geldik. Bunun dördüncü dersine geldik zannedersem yanlış saymadıysam. Yahya aleyhisselamın kıssası. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'den bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz farklı farklıdır. Ben Kur'an yolu ile imanınızı yapılandırın dediğim zaman Arapça, Kur'an'ı Arapçasından okumak Türkçe olmaz ama anlaşasın diye bu ifadeyi kullanıyorum Ne diyorum? Kur'an'ı Arapçasından okumak gerekir Eğer imanınızı Kur'an'la güçlendirmek istiyorsanız Günlük 20 sayfa belli vakitlerde, özel vakitlerde ne yapacaksınız? Kur'an okuyacaksınız Sesinizi çok kısmayacaksınız Bağıra bağıra da okumayacaksınız İnsanlardan uzak bir yerde ve duha ve diye sadece Arapçasını okuyacaksınız. Kur'an'a karşı asli göreviniz budur. İtiraz geliyorum. Manasını bilmeden mi? Manasını bilmek ile kastedilen elinize bir meal alıp 30 sayfa okumaksa bu okumanın size hiçbir faydası olmayacaktır ya da buradaki fayda çok minimum bir faydadır. Elimiz açtık Meryem Suresi'ni. Toplam 7 sayfa, 6,5 sayfa bir sure veya 7,5 sayfa bir sure. 7,5 sayfa kaç dakikada okunur? 7 dakikada okunur. Hadi bilemedin 10 dakika. Meryem Suresi'ni 10 dakikada okuduğun bu Kur'an ile iletişimde en faydasız yöntemdir. 2 tane yöntemi söyledik. Birincisi Kur'an ile iletişimde en faydalı ve bizden en çok istenilen en çok yapmamız gereken iletişim şekli Arapçasından uzun uzun okumak, uzun uzun güzel sesli okumak bunun kalpte büyük bir etkisi olacaktır. Bana burada itiraz geliyor Kur'an'ı okumak diyorlar. Kur'an'ı okumak ile kastınız, meal okumak ile kastınız, anlamak ile kastınız. Meryem suresini açıp 10 dakikada okumaksa, bu ise Kur'an ile iletişim metodunda en düşük, en verimsiz metottur. Ama anlamak ile şunu kastediyorsanız. Ben Meryem suresini açtım. İkinci sayfa geldi. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl ayeti geldi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de. Bu sure Mekke bir sure. Yahya aleyhisselamın risaletinden Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmiyor. Belki daha önce de hiç bahsedilmedi. Enam suresinde bir kere ismi geçiyor Yahya Aleyhisselam'ın. Bir de Allahu Alem Enbiya suresinde olması lazım ismi geçiyor. Risaletinden bahsedilmedi, davetinden bahsedilmedi, cihadından bahsedilmedi, toplumla ilişkisinden bahsedilmedi. Malum yani bir ihtimaldir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahya Aleyhisselam'la ilk defa burada tanışıyor. Allah subhanahu wa bu ayeti burada niçin indirdi? Bu soruyu bilmek bu soruyu düşünmek, bu soruyu tefekkür etmek ve ayetlerin içerisinde o pasajda 12, 13, 14 ve 15. ayette bu soruya cevap aramaksa Kur'an'ı anlamak işte bu doğru tüm yöntemdir. Bu doğru yöntemdir. Bu da Kur'an ile ilişkimizin en güzel ikinci metodudur. Kur'an ile birçok ilişkimiz vardır. Birinci metodu söyledik. En iyi metodu. En verimsiz metod da söyledik. Şimdi ikinci aşamada Kur'an'a soru sorarak Ya Rabbi sen Meryem suresini nazil ettin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de büyük bir mücadele veriyor. Sahabinin bir kısmı habeşlığına hicret etmiş durumda baskıdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir baskı altında bu şartlar altında sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yahya aleyhisselam ile tanıştırdın. Veya biraz daha geriye gelelim. Biz buradan ne mesajı almamız lazım? Şu an Meryem suresinde biz Yahya aleyhisselam ile tanıştık. Biz buradan ne mesajı almamız lazım? Böyle Kur'an-ı Kerim'e sorular sorarak, Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışarak bir okuma gerçekleştirirseniz, bu okumada da Meryem suresi en az bir ay sürer. Yedi dakika sürmez. İşte bu okuma faydalı bir okumadır. Rivayetlere göre sahabeden Abdullah İbni Ömer'in Bakara suresini 8,5 yılda bitirdiği rivayet edilir. İşte bu okumayla bitirdi. Halbuki biz Bakara suresini 50 dakikada bilemedin 100 dakikada bitirebiliyoruz değil mi? Bu okumayla bitirilir. İnşallah bugün bu soruların cevabını arayacağız. Bugün güzel bir ders işleyeceğiz. Seyyid ve Efendi olmanın yollarını anlatacağız. Bugün sizlere nübüvvet varislerinin vasıflarını anlatacağız. Bugün sizlere en zor üç gününüzde hayatınızda hayat ile kastettiğim doğum geçti, ölüm iki, diriliş üç. Yani Allah'ın size ruh üflediği andan başlayan ve kıyamet gününde. Hesapat çekilmekle son bulacak olan tüm hayatınızda, dünya ve ahiretten oluşan tüm hayatınızda en zor üç gününüz vardır. Doğduğunuz gün en zordur. Öldüğünüz gün en zordur. Yeni dendirileceğiniz gün en zor üç gününüzde Allah'ın size selamette kılması için, Allah'ın sizi selamette kılması için yapmanız gerekenleri öğreteceğim. Ve bugün size ölseniz bile Yaşayanlardan olmanın yollarını anlatacağım Allah'ın izniyle Rabbimin bana öğrettiği kadar ölseniz bile nasıl yaşayacaksınız ölseniz bile dirilerden olmak istemez misiniz varlığınız isminiz şanınız yürüsün istemez misiniz hepimiz ister bundan 200 yıl sonra sizden hayırla bahseden insanların olmasını istemez misiniz? Elbette isterseniz işte bugün bunlardan bahsedeceğiz. Kardeşler Meryem suresinde Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasını anlattık. Zekeriya Aleyhisselam "Ve, yersunyi, ve bana bir mirasçı olsun" diye Allah'a dua etti. Bir veli istedi. Ne istedi? Allah'a dua etti. Dikkat ederseniz Meryem Aleyhisselam'ın kıssası başlayacağı zaman bir önceki kıssayla irtibat kopuyor. Vazkur fil kitabi Meryem diyor. Enam sure, Meryem suresinde Meryem Aleyhisselamın kışası bitiyor, İbrahim Aleyhisselamın kışası başlayacağı zaman vâzkur fil kitabı İbrahim diyor. İbrahim Aleyhisselamın kışası bitiyor, Musa Aleyhisselamın kışası başlayacağı zaman vâzkur fil kitabı Musa diyor. Ama Zekeriye Aleyhisselamın kışası bitip, Yahya Aleyhisselamın kışası başlayacağı zaman vazıkur fil kitabı Yahya demiyor demek ki iki kıssa bir bizim burayı birleştirmemiz lazım. Kıssanın bu ikinci bölümünü Yahya Aleyhisselam ile ilgili bölümünü birinci bölüme atfetmemiz lazım. Hangi açıdan atfetmemiz lazım? Diyoruz ki Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın duasıdır. Duanın içeriği nedir? Varis olsun. Neye varis olsun? Ali Yaqub'a varis olsun. Başka Zekeriya Aleyhisselam'a varis olsun onların nesine varis olsun nesine mirasçı olsun nübüvvetine mirasçı olsun ha, Yahya aleyhisselamın kısası başladığı zaman bir nübüvvete mirasçı olan nübüvvetin varisi bir Yahya geldi peki nübüvvetin varisi olan Yahya'ya Allah Subhanahu ve teala ne dedi ya Yahya hızil kitabe bi kuvve birinci vasf ortaya çıktı nübüvvetin varisi olmak isteyenler Yahya yaşayan olmak isteyenler Kendilerine doğdukları gün, ölecekleri gün ve yeniden diriltilecekleri gün kendilerine selam verilmesini, esenlikte bulunulmayı, esenlik dilenmesini isteyenler birinci vasfı neymiş? Huzil kitabe bi kuvve kitaba sımsıkı sarılmalarıymış. Dikkat edin Allah subhane ve teala Yahya aleyhisselamın doğumundan bahsetmedi. Yetişmesinden bahsetmedi. Risaletinden bahsetmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıştırdığı noktada şunu dedi. Senin gibi bir kardeşim vardı senden önce. O da seninle aynı görevgünle görevlendirilmişti. Sen nasıl nübüvvetin mirasçısıysan, İbrahim'in nübüvvetinin varisiysen, Yahya'da İsrail oğullarının, Zekeriya'nın, Ali Yakub'un nübüvvetinin varisidir. Nübüvvetin varisi olmanın en temel koşulu sana indirilen vahye sımsıkı yapışmanıdır. Oldu mu şimdi? Sorulara cevap bulduk değil mi? Oldu evet. Ee, Ayetle ilgili bazı teknik hususlara değinelim inşallah. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Adamların işi gücü Kur'an'ı eleştirmek. Diyoruz bunu yapmayın sizin boynunuzun çok aşarı bu. Şimdi burada... Şöyle olması lazım. Ey Yahya kitaba kuvvetle sarıl dedik. Filan. Böyle bir şey yok. Burada hasfe gitmiş neler vardır? ifadeler vardır. Arap kelamında Araplar konuşmaya çok önem verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana cevami kelim verildi. Ne demek? Birkaç tane kelime söylerim. Binlerce mana kast ederim. Kelamda Az konuşmakla çok şey ifade etmek bir üstünlüktür. Kim az konuşarak, az yazarak, az söz söyleyerek çok şeyler, çok ifadeler veriyorsa, çok mesajlar veriyorsa bu büyük bir başarıdır. Ve Araplar böyle kelama büyük kelam, üstün kelam, yüce kelam, faziletli kelam derler. Mesela şiirler böyledir bir dörtlük sunarsın o dörtlükte dört cümledir yüzlerce mesaj verirsin değil mi? Bundan dolayı Araplar kelamda hasve gider. Yani gereksiz, söylenilmediği zaman anlaşılabilecek şeyleri hasvederler. Burada da hasve giden birçok ifade vardı. Sonunda onun oğlu oldu. Yüce Allah doğan bu çocuğu kutlu kıldı ve ona da tam bir kuvvetle kitaba sarıl diye vahyetti. Bunların hepsi hasve gitmiştir. Niçin? Kelamın delalet ettiği bir diyor İmam Kurtubi Rahmehullah. Kelamın delalet ettiği bir iktisardır. Sadece kelam buna delalet ediyor. Kelamı okuduğumuz zaman bunu anlıyoruz. Ama bizim Kur'an eleştirmenleri, din eleştirmenleri, aslında onlar eleştirmen değil, İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, sadece düşmanlıklarından dolayı işte burada eksiklik var. Geçen bir tanesi Alaaddin Hoca ile tartışıyor. Tartışacak hiç adam bulamamış. Lukavi açıdan Tamam mı? Seni bin kere pazara götürecek, bin kere de getirecek Alaaddin Hoca'yla ihtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratın müstakimi ilet diye dua edin şeklinde burada şey yapması lazım diyor. Bak elhamdülillah Rabbil Alemin söyledik değil mi? Errahmanirrahim. Malikiyev middin. İyya kenabudu ve iyya kenesta'in. Tamam mı? Dua edeceğimiz zaman ne dememiz lazım? Onlar şöyle dua ederler filan olması lazım ehdine sıratal mustakim derle bak burada yok diyor Tam ben Şam'da Araplara Arapça ders vermiş adamım diye başladı Allah onu hakka isabet ettirsin onu doğru yola asla etsin yani <gülüyor> e, bilmediğinizi konuştuğunuz zaman böyle komik duruma düşüyorsunuz ben de birkaç gün önce bununla ilgili ileride de bir bölüm anlatacağım görünce yani İslam öleması burada hiç öyle falan girmemiş. 30'a yakın tefsire baktım. Hiçbiri uzun uzun izah etmemiş. Sadece İmam Kurtubi demiş ki bu kelamın ifade ettiği manayı iktisardır, güzel bir şeydir bitti. Bu kadar. Evet. Bunu söyledik. Ve şimdi nübüvvetin ki dersimizin ismi de başlığı da bu Meryem Suresi 4'ün başlığı. Nübüvvetin varislerinin vasıfları. Nübüvvet mirasçılarının vasıfları şeklinde inşallah internete atarken de bu isimle attın. Nübüvvet vasfları. vasıfları Yahya Aleyhisselam dedik babasının duasına icabettir. Yahya Aleyhisselam babasının Allah'a yönelik duasına Allah'ın icabet etmesidir. Duanın gayesi neydi? Mesela ben gelsem sana desem ki bana bir bin lira ver borcu var ödeyeceğim. Ben o bin lirayı aldığım zaman ne yaparım? O borcu öderim. O borcu ödemezsen başka bir şeyler yaparsam sen bana sorarsın. Öyle değil mi ha? Zekeriya aleyhisselam ne dedi? Yerisün iyi ve erisün min Bana ve Yakub ailesinin mirasçı olsun. Allah'tan bunu istedi. Allah da buna karşılık bir mirasçı olarak Yahya'yı gönderdi. Ve biz anladık ki Yahya nübüvvetin mirasçısıdır. Nübüvvetin varisidir, nebiliğin, risaletin varisidir, tevhidi yakame etmenin varisidir. Ve biz buradan sonra şu soruların cevabını arayacağız. Nübüvvet varisinin vasıfları ne olmalıdır? Ben tevhid davetinin varisi olacaksam ki benim iddiam odur, benim gayem odur. Tevhid davetinin mirasçısı olmak, el-ülemâ ve râfetul enbiyâ diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler nebilerin varisçileridir. Nebiler mal mülk bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bıraktığı en büyük miras tevhiddir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bıraktığı en büyük miras şirki reddir. Ben tevhidin varisi Şirkin reddinin varisi olacaksam işte bu pasajlarda yapmam gerekenleri öğreneceğim ki buna göre hareket ettiğim zaman ben nübüvvetin bir mirasçısı bir varisi olabilirim. Bu büyük bir vasıftır. Allahu Teala bizleri bu vasıfla müttasif kılsın. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve birinci vasfımın ne olması gerekiyormuş benim? Kitaba vahye sım sıkı sarılmam gerekiyormuş. Birinci vahyimiz budur bir kuvve. Allah Subhanahu ve Teala gerek Musa Aleyhisselam'a sana levhalara indirdik ona kuvvetle sarh. İsrailoğullarına ve <gülüyor> izah ve kuvve. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın. Kuvvet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de umumiyetle bedeni güç. Ba'de min kuvvetikumdür gücünüz. Gittikten sonra, zafa eriştikten veya güçlendikten sonra asıl anlamıyla bedeni güç manasına gelir. Ancak 3 veya 4 yerde benim bulabildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla 3 veya 4 yerde sımsıkı bütün gücünle, bütün hedefine, bütün gayeyle, bütün gücünle vahye sarılmak, vahye tutulmak manasına geliyor. Peki. Vahye bütün gücümüzle sarılmak neyi gerekli kılar? Bir, onun hükümlerine tam anlamıyla bağlanmak. Allahü Subhanehu Teala namaz kıl diyorsa namaz kılmak. Oruç tut diyorsa oruç tutmak. Şunu yapma diyorsa onu yapmamak. Bundan uzak dur diyorsa hiçbir şekilde tevile, tahrife sizin, hiçbir şekilde farklı farklı yorumlara gitmek sizin Subhanehu ve Teala'nın vahyini ashab-ı kiram gibi anlamaktır. Vahye sımsıkı tutunmak. Onlar vahye sımsıka tutunurken bu farz mı, bu sünnet mi, bu müstahap mı demediler. Allah subhane Teala onlara bir şey emretti. Onlar da bunu aynen yerine getirdiler. Allah subhane Teala onlara tevhid emretti. Onlar son nefeslerine kadar tevhid için mücadele ettiler. On üç yıl boyunca gördükleri bütün işkenceye rağmen, karşılaştıkları bütün olumsuzluklara rağmen, karşılaştıkları bütün baskılara rağmen, Tevhitten bir milim satmadılar... ...işte vahye sımsıkı tutunmak budur... ...Allah teala onlardan bir kısmı için... ...Habeşistan'a e hicret etmesine izin verdi... ...onlar benim burada malım var... Benim burada mülküm var, benim ailem var, benim akraban var demeden Habeşistan'a Allah'ın dinini ikame etmediğine Habeşistan'a gitti. Allah subhûnü onlardan bir kısmına artık Mekke'de işiniz bitti. Haydi Medine'den diz dediği zaman ben burada malım var bir malımla ilgileneyim. Ama benim babam burada, annem burada, çoluğum çocuğum burada demek sizin vatanlarını doğdukları ...büyüdükleri Mekke'lerini terk ettiler... ...Medine'ye gittiler. Allahü subhane ve teala onlara çok alışkın oldukları... ...hatta birbirlerine sattıkları... ...hatta birbirlerine miras bıraktıkları... ...içkiye haram kıldıklarında... ...hiç düşünmeksizin ya biz bunu içiyorduk... ...güzeldi zevk de alıyoruz demediler. Medine'nin sokaklarına küp küp küp ne yaptılar? içkileri boşalttılar. Sahabe geliyor ya Resulullah, benim yanımda küplerce içki var yetimlere babalarından miras kaldı ne yapayım böyle değerli bir mal yani şarap deyip geçmeyin o dönemde çok değerli bir meta satılıyor alınıyor büyük yani baba evladına onu miras bırakmış düşünün yani değersiz bir şey değil Allah teala onların kadınlarına örtülerinizi başınızdan aşağı indirin dediği zaman Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre bütün kadınlar simsiyaha büründüler bu örtüyü başa indirmek, baştan aşağı mı, baştan yukarı mı, yüz dahil mi, yüz hariç mi, vacip mi, farz-ı mı, farz-ı mi? Allah böyle dedi. Onlar da böyle yaptılar. Allah Subhanahu ve Teala en nihayetinde onlara ağırlıklı ve ağırlıksız Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman, dediği zaman cihada çıktılar. Onlar öyle cihada çıktılar ki onların cihatları arasında beni en çok hayrete düşüren ikinci ikinci Uhud harbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Medine'ye dönmüştür. Her evde bir şehit vardır. Her Müslüman yaralıdır. Her Müslüman bir yara almıştır. Artık durum perişan bir haldedir tabiri caizse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi devam ediyoruz dediği zaman onlar devam etmişlerdir. İşte vahye sımsıkı sarılmanın en önemli esası budur. Allah ve teala emredecek sen de onun dediklerini yerine getireceksin. Seyyid Kutbu'nun en az beş kere okumanız ve arkasından ders yapmanız gereken bir kitabı vardır yoldaki işaretler. Seyyid Kutbu hem yoldaki işaretler kitabında hem de Enam suresinin fizilal Kur'an'da Enam suresinin tefsirinde örnek Kur'an nesli der. O nesil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile beraber öyle bir nesil oluştu ki o neslin bir benzeri bir daha oluşmadı. O neslin içinde bazı fertler gibi bazı fertler oluştu. Yani içimizde şu an Ebuzer gibi bir Müslüman olabilir. Ammar ya bin Yasir gibi bir Müslüman olabilir. Ebubekir gibi bir Müslüman olabilir. Ama toplum olarak sahabe toplumu gibi bir toplum ulaşmadı. Onların muhatap olduğu vahye biz de muhatabız. Onların yüz yüze kaldıkları vahiyle biz de muhatabız sünnet onların önünde olduğu gibi bizim de önümüzde ama biz niçin böyle bir nesil yetiştiremiyoruz işte bu sorunun cevabı burada biz kitaba bütün gücümüzle sımsıkı yapışmıyoruz Seyyid Kutup diyor ki onlar savaş meydanında komutanından emir alan bir asker gibi vahye sarılıyordu namaz kılıyor kılıyor gece kalkıyor kalkıyor Kur'an oku diyor okuyor Rabbini zikret diyor zikrediyor Tesbih et diyor tesbih ediyor Secde et diyor secdeye kapanıyor Başka da hiçbir şey yapmıyor Tıpkı savaş meydanda komutanın yat dediği zaman yat ateş et dediği zaman ateş ettiğin gibi Ama biz savaş meydanda komutan yat diyor Bu yat emri emre delalet eder mi etmez mi Kesin bir vücubiyet bildirir mi bildirmez mi Hangi durumlarda yatmamız gerekir Hangi durumlarda yatmamamız gerekir? Bunun üzerinde uzun uzun konuşuyoruz ama bir türlü yatmıyoruz. Komutan ateş et diyor. Bu ateş et neyle ateş edelim? Elimizdekini mi? Yanımızdakinin elindekiyle mi? Büyük bir aletle mi? Büyük bir silahla mı? Küçük bir silahla mı? 40 yıl ateş et emri üzerinde ilim tahsil ediyoruz, tartışıyoruz. Bundan dolayı birbirimizi tekfir falan ediyoruz ama bir türlü ateş etmeyi Beceremiyoruz Ama onlara komutan tabiri caizse Allah subhanehu ve teala bir şey emrettiği zaman aynen yerine getiriyordu. Yani onlar nübüvvetin mirasçıları oldular. Çünkü onlar kitaba bir kuvve sımsıkı sarıldılar. Eğer örnek bir İslam toplumu oluşturmak istiyorsak bugün. Bugün yaşadığımız şu keşmekeş dünyada eşsiz bir sahabe nesli gibi bir nesil yetiştirmek istiyorsak yani nübüvvetin mirasçıları nübüvvetin varisleri olmak istiyorsak kitaba bir kuvve sımsıkı sarılmakla işe başlamamız gerekiyor. Evet. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men amile amelen leysi aleyhi emruna ya fehve Kim? Bizim yapmadığımız bir şey yaparsa o ondan reddolunmuştur. İslam dininde Kitaba sımsıkı sarılmak, onun içindekileri tedris etmek, onun içindekileri öğrenmek, onun içindekileri uzun uzun tefekkür etmek, onun içindekileri bilmekle mümkündür. İşte Kur'an'a yaklaşmak, hani dedim ya biraz önce, Kur'an'ı uzun uzun üzerine durmak, onunla ilgili gereken ilmi tahsil etmek, günde bir ayet, iki günde bir ayet, hatta gerekirse haftada bir ayet öğrenerek... Onun ilmini tahsil ederek kitaba sımsıkı sarılmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. 3. husus Tayfetül Mansura'nın özellikleri derslerinde de anlatmıştım ben. Sahabi-i kiramın uygulamadığı, toplum olarak uygulamadığı hiçbir ayet yoktur emir bazında. Dedik ki Tayfetül Mansura'nın özelliklerinden bir tanesi kitabın tamamına sarılmasıdır. Kitabın tamamına sarılmasıdır. Ne yazık ki bizde bu çok çok çok düşük seviyededir. Herkes kitabın bir kısmından tutmuş, sımsıkı ona sarılıyor, onu gündeme dinmiş, onunla ayakta duruyor, onunla dost biliyor, onunla düşman biliyor. Sımsıkı sarıldığı kısmın dışındaki kısımlar ise arkasına atmış. Efe tu'minune bi ba'dı kitabı ve tekfurune bi ba'dı. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ayetinde inkar terk manasındadır çünkü İsrailoğulları Tevrati Tevrat'ı hiçbir zaman inkar etmemişler bilakis bir kısmıyla amel etmişler bir kısmını terk etmişlerdir bu ayet savaşta diyet almak savaşmamak savaştan sonra esirleri diyet karşılığı serbest bırakmak üzerine iniyor Allah subhane ve teala onlara savaşmayın dediği halde savaşıyorlar inkar ettikleri kısım budur terk ettikleri emir budur ama Tevrat'ın hükmüne göre de fidyeleşiyorlar, iman ettikleri kısım yani amel ettikleri kısım budur. Kitabın bir kısmıyla amel etmek, bir kısmını ise terk etmek, kitabın bir kısmına iman etmek, bir kısmını ise terk etmek olarak isimlendirilmiştir. İşte bugün bizim Müslümanların maalesef durumu budur. Bir bölgeye gidiyorsun, sünnetle sünnetle iştigal. Bir başka beldeye gidiyorsun, itikadi konulardan herhangi bir konu gündem olmuş. Onun dışında insanların bildiği hiçbir şey yok. Bir bölgeye gidiyorsun, adamlar gece gündüz davet tebli, amel yok, ibadet yok, gece namazı yok, gündüz orucu yok. Bir bölgeye bir gidiyorsun, gerçekten çok ahlaklı, çok edepli Müslümanlar, Allah'ın dinine hizmet adına bir gram yaptıkları hiçbir şey yok. Bunların hepsi kitabın bir kısmına iman etmek, bir kısmı ise terk etmek manasındadır. Nübüvvetin varisleri ise kitaba sıkı sarılmanın gereği olarak şunu yaparlar. Onlar itikadı tam, ameli tam, ahlakı tam, daveti tam, menheci tam bir şekilde kitabın tamamına sarılırlar. Bu da nübüvvetin varisi olmak isteyen kardeşlerin donanması gereken vasıflardan, giymesi gereken elbiselerden bir tanesidir. Bununla ilgili en son bir diğer husus ise, kitabın bilgisine sahip olduk. Onunla amel etmeye başladık. Kitabın bilgisine sahip olduk. Onunla amel etmeye başladık. Kitab, kitabı attım, sımsıkı sarıldık. Tamamına sarıldık. Ondan ne öğreniyorsak yerine getirdik. Burada insanlar iki gruba ayrılır. Bir avam iki alimdir. Bir avam iki alimdir. Avamın görevi burada bitmiştir. Kitabı öğrendi. Sımsıkı sarıldı, tamamına sarıldı. İçindeki hükümleri öğreniyor. Alimin görevi ise ve İsa hazirallahu kitab nas, Allah kendisine ilim verilen yani alimlerden apaçık bir söz aldı. Onu insanlara beyan edeceksiniz ama sakın o ama sakın onu gizlemeyeceksiniz. Bugünün alimlerinin, bugünün tevhid ehli alimlerinin en önemli görevi bu kitabı, bu vahiy insanlara beyan etmektir. Evimizde oturabiliriz. Şu dersi bu şekilde videoya almayabiliriz. Kendi aramızda bir şeyler okuyup, kendi aramızda geçinip gidebiliriz. İlmi çalışmalarda bulunup, Kur'an-ı kerimin irabu üzerine kitaplar yazabiliriz, Arapça lokati üzerine kitaplar yazabiliriz, başka başka konularda da kitaplar yazabiliriz. Bunu yaptığımız sürece de 40 yıl boyunca bize kimse bir şey demez. Niye evde tek başına oturuyorsun? Niye kitap yazıyorsun? Niye Kur'an irabını yapıyorsun? Diye hiç kimse bize bir şey demez. Yani tağotisiz sistemize bize hiçbir şey yapmaz. Ama ne zaman dedin, Ne zaman ki la ilahe Allah dedin? Ne zaman ki Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafir dedin? Ne zamanki tağut dedin Ne zamanki bunlara asla ama asla Boyun eğmememez gerekir dedin Ne zaman biz sizi Sizin hükümlerinizi Sizin kitabınızı Sizin demokrasinizi Sizin beşeri put Puthanenizi reddediyoruz dedin Hemen sana bir yafta vururlar Şu örgüt bu örgüt Kendini cezaevinde bulursun Bir müddet yatarsın Allah subhanahu ve teala Ne takdir ettiyse başına o gelir yapılması gereken yapılması gereken Yahya Aleyhisselam gibi olmaktır. Yahya Aleyhisselam nübüvvetin varislerindendir. Gençlik çağında oldukça yakışıklıdır. Bir rivayete göre kral amcasının kızıyla yani yeğeniyle evlenmek istemektedir. İbn Esrin rivayetinde ki meşhur olan rivayet budur. Ancak o günkü ahkama göre bu haramdır. Devletin otoritesi bir şey istiyor, bir şey yapmayı istiyor ama bu haramdır. Yahya aleyhisselam da bunun haram olduğunu söyler ve şehit edilir. İşte nübüvvetin varisi olmak isteyenler şehadet uğruna hakta söylemekten çekinmeyeceklerdir. Yahya aleyhisselamın boynu kesilerek bir kap içerisinde o kadına sunulmuştur. Rivayet doğrudur veya değildir ama bütün tarih kitaplarına geçen rivayet budur. Bu rivayete dayanarak nübüvvetin mirasçısı olmak isteyen alimler Size en büyük, bize en büyük miras tevhiddir. Bizim en asli görevimiz la ilahe illallah'tır. Bizim öğrenmemiz gereken ve mutlaka ama mutlaka öğretmemiz gereken en temel esas Allah'tan gayrı hiçbir ibadete layık, hiçbir ilahın olmadığı esasıdır. Ey nübüvvetin varisi olmak isteyen alimler! Önce kendi nefsimi ve bütün bu ülkede, bu topraklar üzerinde ilim ehli olan ve nübüvvetin varisi olmayı isteyen tevhid ehli davetçilere, tevhid ehli ilim erbabına sesleniyorum. Sizin asli göreviniz tevhide haykırmak, la ilahe illallah haykırmak, Allah'tan başka ilah olmadığını haykırmak, İbrahim gibi onların putlarını diline dolamaktır. Nübüvvetin varisi olmak isteyenler bu şekilde apaçık bir şekilde, daveti sunmadıkları sürece la ilahe illallah sunmadıkları sürece mübin bir şekilde onları ve onların taptıklarını reddetmedikleri sürece apaçık bir şekilde onlara düşmanlıklarını tabutlara düşmanlıklarını Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp beşeri ahkemle hükmedenlere düşmanlıklarını açık bir şekilde beyan etmedikçe nübüvvetin varis olma hakkını hakkına kazanamayacaklardır evet Hasan el basri ve katede dedi ki bu buyruk kitaptan herhangi bir şey bilen hakkındadır her kim bir şey biliyorsa onu mutlaka başkalarına öğretsin çünkü öğretmekten uzak durmak helaktir demiştir kim öğretmekten uzak dursa helak olur Muhammed ibni kab diyor ki alim bir kimsenin bildiğini söylemeyip susması haramdır Cahilin de bilgisizlik üzerinde kalması haramdır. Sakın ama sakın sen öğrendiklerini öğretmekten geri durma. Hasan el-Umar'a diyor ki ben diyor bir gün Zühri'nin yanına gittim. Zühri büyük yemin etmişti artık hadis rivayet etmeyeceğine dair veya böyle bir karar almıştı ben hadis rivayet etmeyeceğim. Ona dedim ki bana hadis rivayet et. O da bana cevap etti artık hadis rivayet etmeyeceğimi işitmedi mi ben böyle bir karar aldım. Ben de dedim ki ona diyor, ben de ona dedim ki Allah subhanehu ve teala bildiklerinizi insanlara açıklayacaksınız dediği gibi cahillere de bilmiyorsunuz diye zikir eline sorun. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun diye söz almıştır. Yani Allah subhanehu ve teala önce alimlere bildiklerinizi açıklayın sonra da cahillere bilmediklerini sorun emrini vermiştir. Bu iki emir varken sen nasıl susarsın dedim diyor. O anda o bana diyor 40 tane hadis rivayet etti diyor. Evet. <gülüyor> ve son olarak kitaba sımsıkı sarılmanın esaslarından bir tanesi de onunla hükmetmektir. Yahya aleyhisselam onunla hükmettiği için şehit olmuştur. Allah subhane ve enzelnet ve nur biz tevratı indirdik onun içerisinde hidayette nur vardır. Kendisini teslim etmiş Rabbani ve ahbar olan alimler onunla hükmederdi diyor. Allah subhane teala İsrail uğurlarına kitabı verdikten sonra kitabı verdikten sonra Allah'a sımsıkı teslim olan ahbar ve rükbanın yani alimlerin onunla hükmettiğini peygamberlerin onunla hükmettiğini beyan etmektedir. Bu peygamberlerin seyitlerinden bir tanesi de efendilerinden bir tanesi de Yahya Aleyhisselam'dır. Allah Subhanahu ve Teala Yahya Aleyhisselam'a "Huzül Kitabe bi kuvve tedidise." Bu emrin içeriği onunla sımsıkı sarıl yani onunla hükmet demektir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala İsrail oğullarının peygamberlerini bu şekilde bize tanıtmıştır. Ve biraz önce de söylediğim gibi Yahya Aleyhisselam onun hükmüyle hükmettiği için onun hükmüne haykırdığı için, onun hükmüne kayın kıldığı için ne yapmıştır? Ee, şehit olmuştur. Birinci özelliğimiz bitti. Neyi anlatıyoruz biz? Hemen kısaca derleyelim, toparlayalım. Diyoruz ki nübüvvetin varisi olmak isteyenler. Öldükten sonra da Yahya olmak, yaşamak isteyenler. Öldükleri gün ve yeniden dirilecekleri gün Allah tarafından sana selam olsun diye diye güzel bir esenlikle güzel bir emanla güzel bir selametle karşılaşmak isteyenler şu vasıflara sahip olması gerekir. Bu vasıflardan bir tanesi kitaba sım sıkı sarılmaktır. Dedik ve kitaba sım sıkı sarılmanın maddelerini inceledik. Onu öğrenmek, onunla amel etmek, onun tamamına ee, sarılmak bir kısmına sarılmak değil onu insanlara açıklamak ve onunla hükmetmek şeklinde kısımları ayırdık. Ve ve biz ona daha küçücük yaştayken neyi verdik? Hikmeti verdik. Burada ulemanın bir kısmı hikmet ile kas edilenin Tevrat'a dair şeriata dair bilgi olduğunu söylemişler. Bazı alimler ise nübüvvet olduğunu söylemişler. İsa aleyhisselam ile Yahya aleyhisselama daha çocukken nübüvvet verilmiştir. Musa aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise 40 yaşlarındayken nübüvvet verildi demişlerdir. En doğrusu hangisi Allah bilir. Allah ona ancak çocuk yaştayken ne vermiştir? Hikmet vermiştir. İmam Mâmer'in rivayetine göre daha o küçücük yaştayken çocuklarına gel hadi oynayalım dedikleri zaman o demiştir ki biz senin yaşındayken, sen kaç yaşındasın bu kaç yaşında? Küçük olan. Dört yaşında işte üç yaşındayken, dört yaşındayken çocuklar gel oyun oynayalım dediği zaman Yahya Aleyhisselam demiş ki biz oyun oynamak için dünyaya gelmedik ki. Biz oyun oynamak için dünyaya gelmedik ki. Ve âteynâhül hükme sabiyyâ. Evet. Allah Subhanahu ve Teala ona hikmet vermiştir. Ona bilgi vermiştir. Ona bilgi vermiştir. Bu peygamberlere bu bilgi peygamberlere onlar cehdetmek sizin verilmiş verilmiştir Mutezile'nin hilafına. Mutezile hangi türden bir hayırla karşılaşırsan o senin amelinin sonucudur diyor. Nasıl bir şerle karşılaşırsan o senin amelinin sonucudur. Ehl-i de diyor ki, Yahya Aleyhisselam çocuk yaştayken ne yapmış olabilir ki Allah ona hikmet versin? Hangi hayrın karşılığı olabilir? Bu mutezileye, mutezilenin görüşünü reddeden, mutezilenin görüşünü iptal eden ayetlerden bir tanesidir. Bize gelince hikmet sahibi olmak içinse ne gerekir? Hikmet sahibi olmak için bize ise ceht gerekir, gayret gerekir. Ama gayretle olur mu? Hikmet sahibi, ilim sahibi olmak için... Gayretle olur mu? Yok Allah'ın dilemesi olur. O halde diyoruz ki nübüvvetin varisi olmak isteyenler hikmet ehli olmalıdır. Hikmete kavuşmanın iki şartı vardır. Bir cihet gayrettir. İkisi ise Allah subhane ve teala'nın ikinci şart ise Allah'ın senin hakkında hayır dilemesidir. Sadece cihet sadece koşturmak sadece çalışıp çabalamak ne değildir? Yeterli değildir. Men men يريد الله به خيرا يفقهه Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar diyor. Fakih kılan, hikmet sahibi kılan kimdir? Allah'tır. Ne zaman senin hayrını dilerse. Allah senin hayrını dilemezse sen ne kadar uğraşırsan uğraş, sen ne kadar gayret edersen et, sen ne kadar çehde dersen et olacak hiçbir şey yoktur. Cehdin şartı şartıysa yani gayretin şartı ise Ankebu Suresi'nin son ayetlerinde mencahide fînâle nehtiyenhum sülenâ kim bizim yolumuzda gayret ederse biz onu hidayete erdireceğiz demiştir. O halde nübüvvetin varisi olmak, nübüvvetin mirasısı olmak isteyenler bütün güçlerini bu yolda harcamakla mükelleftirler ama Allah dilerse bu olacaktır. Allah dilemezse yapacak hiçbir şey yoktur. Devam ediyoruz. Vaktimizde geliyor. Biraz sızanalım inşallah. وَاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ السَّب۪يَّا O daha çocukken, küçücükken biz ona hikmet verdik. Ve مِنْ لَدُنَّا اَتَيْنَا يَاطِفْتَرْ Biz ona çocukken nasıl hikmet verdiysek aynı zamanda katımızdan da bir henane, hanin yani şevkatli, yumuşak yüreklilik verdik. Bu kelime üzerinde çok ihtilaf edilmiştir. Ben teknik ihtilaflardan çok çok çok bahsetmeyeceğim. Hatta Allah'a yemin olsun ki ben Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorum. Demiştir i̇bn Abbas bir rivayette. Çok ihtilaflı olan bir kelimedir. Henane. Devenin yavrusuna bir tehlikede gördüğü zaman iç çekmesi, özlemesi ve büyük bir ses çıkarması manası vardır kelimede. Bu şefkat ve merhametten geliyordur. Burada benim İbn Abbas'ın başka gelen kavilleri var da benim bizim işimize yarayacak, daha doğrusu bize güzel bir mesaj verecek, güzel mesaj verecek İbn Abbas'ın bu hene ile ilgili gelen kavillerinden görüşlerinden bir tanesi de kavmini küfür ve şirkten kurtarsın diye. Kalbine verilen şevkat ve merhamet duygusudur demiş İbni Abbas. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar geriye gidelim. Oldukça geriye gidelim. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene mücadele etmesine vesile olan duygu neydi biliyor musunuz? Musa Aleyhisselam'ın kavmini kurtarmak için o nankör, ilginç bir kavim. Aynı bizim Türk kavmine benzeyen İsrailoğullarını o bataklıktan, firavunun zulmünden kurtarmak için... Onu harekete geçiren duygu neydi? İbrahim Aleyhisselam'ı harekete geçiren duygu neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kilometrelerce taife gitmesinin ve orada taşlamasının mübarek ayaklarından akan kanın toprakla buluşmanın vesilesi neydi? Hangi duygu onlar böyle ayağa kaldırdı? İşte kalpte kavimlerine olan merhamet, kavimlerine olan rahmet. Bir kavmin içinde yaşıyorsun. Annem var, babam var, çocuklarım var, arkadaşlarım var, iş ortamım var ve görüyorsun. Bunlar cehenneme gidiyor. Bunlar ebedi hüsrana uğrayacaklar. Bunlar kıyamet gününde öldükleri zaman kıyamet gününde Allah'ın büyük bir kazabına Allah'ın büyük bir öfkesine uğrayacaklar. Allahu Teala onlara ne yasaklamışsa yapıyorlar. Allah Subhanahu ve Teala onlara ne emretmişse yüz çeviriyorlar böyle bir ortamda aman bana ne, ne halleri var diyebilirsin. Kalbinde şefkat yoksa o insanlara karşı. Yolda giderken bir kedinin kuyruğunun ateşe diyeceğini görseniz hemen tutar çekersiniz değil mi? Bu işte kalpteki hanane duygusundan, hanin duygusundan kaynaklanmakta onun zarar görmesini engellemek için alıp bir kenara koyuyorsun. Davetçilerin kalbinde, nübüvvetin varislerinin kalbinde olması gereken en önemli duygu budur. Kalbinizde bu duygu yoksa 3 gün, 5 gün davette bulunursunuz, tebliğde bulunursunuz ama canım kimse kabul etmiyor der yüz çevirir geçer gidersiniz. Ama kalbinizde bu duygu varsa mesela çocuğunuz, çocuğu bırakıyorsunuz. Emekleyerek gidiyor sobaya yanaşıyor. Çekiyorsunuz koyuyorsunuz. İki dakika sonra emekleyerek gidiyor sobaya yanaşıyor. Ertesi gün sabah kalkıyorsunuz çocuk sobaya doğru gidiyor. Hiç vazgeçer misiniz bundan? Hiç vazgeçmezsiniz. Çünkü, vazgeçmezsiniz. Çünkü kalbinizde çocuğunuza karşı tehlikeye düşmemesi adına bir merhamet ve bir şefkat vardır. İşte davetçiler kalplerinde toplumlarına karşı böyle bir merhamet böyle bir şefkat duygusu taşımak zorundadırlar. Davetçileri ayakta tutacak olan, davetçilere güç verecek olan, davetçilere kuvvet verecek olan, davet yolunda bıkkınlığı kaldıracak olan güç ve kuvvet duygu bu duygudur. Evet. Vehenanem <gülüyor> milledunna biz ona katımızdan bir Şevkat ve merhamet duygusu verdik. Yine aynı atıf ve zekat ve onu tertemiz kıldık. Tertemiz, bereketli kıldık. Onu mübarek kıldık. Bu kelimeye birçok mana vermiştir yine ulema. Mesela annesi ve babasını o bir zekattı demişler. Bundan bahsediyor demişler. Görüşlerden bir görüşte, insanların faydasına olan işlerde, onu hep bereketli kıldık. Yani o hep insanların faydasına olan işler yapardı. Yani çok yumuşaktı, çok merhametliydi ama merhametli olması gerektiği zaman, kavmi kötü yola gittiği zaman durun gitmeyin demesine engel değildi manası vermişler. Ve kâne takiyya Ve o çok takva sahibi birisiydi. Takva arkadaşlar, kötülüklerden Çirkin olan şeylerden Allah'ın yasakladıklarından uzak durmaktır. Kur'an-ı Kerim'de iki manada kullanılır. Hatırladığım kadarıyla birinci mana genel bir manadır. Beş veya altı ayette geçer. Kavimlerini peygamberleri takvaya davet etmiştir. Ve abdullaha vettequv ve ti'un. Allah'a ibadet edin. Ona karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Burada bütün müfessirler peygamberlerin Kavimlerini takvaya çağırmasını şirki terk etmek olarak tefsir etmişlerdir. Çünkü takvanın ilk adımı şirki terk etmekle başlar. Şirk terk edilmediği müddetçe şirkin dışında Allah'ı öfkelendirecek diğer ne varsa terk etsen bile muttaki olamazsın. Çünkü sen Allah'ı öfkelendirmenin en zirvesiyle öfkelendirmişsin. Onun dışında diğer dediklerini yapsan ne yapmasan ne? O halde takvanın birinci mertebesi şirki terk etmektir. Şu an ayetler benim hatırımda değil. Açın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Peygamberler kavimlerini takvaya davet etmişlerse, Peygamberler kavimlerine ey kavmimiz gelin takva sahibi olun demişlerse, ki mana şirki terk edin şirkten sakının manasındadır. Takvanın ikinci manası ise burada olduğu gibi Allah'ı kızdıracak. Daha doğrusu Allah'ın sevgisini senin üzerinden alacak her türlü kötülükten uzak durmaktır. Takvanın tam anlamı budur. Korunmak, vikaye kökünden gelir takva kelimesi. Bir kimse için korunması gereken en güzel şey sevgiyi kaybetmekten korkmaktır. Bundan korunacaksın. Rabbim beni seviyor. Rabbimin sevgisini kaybetmekten korkacağım işte takva budur Rabbimin sevgisini ne yaparsam kaybederim işte onlardan uzaklaşmak ne yaparsam Rabbimin sevgisini kazanırım işte onlara sımsıkı sarılmak da nedir takvadır evet devam ediyoruz arkadaşlar ve barran bi valideyhi yine atina'ya oradaki fiile atıftır oradaki fiilin atıftır ve biz ona anne ve babasına iyilik yapmayı da verdik diyor. Ve berran maslardır. Maslar ismi fail, el-bar manasındadır. Yani o anne ve babasına çokça iyilik yapan bir kimseydi. Nübüvvetin mirasçısı olabilmek için en önemli vasıflardan bir tanesi anne ve babaya iyi davranmaktır. Allah Subhane ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde... Bunu zikretmiştir. Veqada rabbuka illa ta'budu illa iyyah Rabbin hükmetti. Neye hükmetti? Sadece ona ibadet edin. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Bir, Ve bil validayni ihsana annene ve babana en güzel şekilde muamele etmeyi de emretti. ki Allah'ın taziminden sonra en önemli tazim anne babayadır. Bir ferdin, bir kulun ta'zim edeceği, yücelteceği, da bulunacağı öncelikle Rabbidir, Allah Teala'dır. Sonra da anne babasıdır. Sonra da anne babasıdır. Bu da nübüvvetin varicisi varici olmak isteyenlerin nübüvvetin mirasçılarının vasıflarındandır. Maalesef ne yazık ki bizim Müslümanlar Davetçidir, tebliğcidir, oraya gidiyor, buraya gidiyor, internette konuşuyor veya bir, bir Facebook'ta yazıyor. Annem babam Müslüman mı kardeş diyoruz. Hayır annem babam Müslüman değil, müşriktir. O yatıyorlar çünkü diyor falan veya başka şirkleri var diyor. E davette bulundun mu bir iki kere anlattık işte. Kimin annesi babası Müslüman değilse bütün iş gücü bıraksın. Sadece ama sadece annesinin ve babasının hidayette bulunması için geceyi gündüzlemek sizin uğrasın. Ne olursa olsun yıllarca uğrasın. Anne babaya, annenize ve babanıza yapacağınız sizin en büyük ihsan budur. Anne babanıza bu ihsanı esirgerseniz sizin nübüvvetin mirası olmanız filan kesinlikle söz konusu değildir. Annesini, babasını ve diğer yakınlarını Allah'ın dine davet etmeyi bırakıp da İnternette, Facebook'ta tanımadığı kimseleri Allah adına davet eden veya yolda giderken adama soruyorum. Taksiciye davet ediyor. Bir taksiye binmiş. Taksiciyle yanıma geldi. Ee, inerken bir şeyler daha anlatıyor. Dedim bunu tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Ne yapıyorsun? Davet ediyorum dedi. Annene babana davet Dedim daha değil dedi. Bu kimsenin nübüvvetin mirasçısı değildir. Elinde bir ihsan varsa ki o ihsan tevhit ihsanıdır. Elinde bir ihsan varsa o ihsan şirki terk etme ihsanıdır. Bu ihsanı kullanacağın, bu ihsanı vereceğin, bu ihsanla muamele edeceğin ilk kişi anne ve baban olmalıdır. Eğer bunlara atlayıp da başkalarına bu ihsanı dağıtıyorsan burada bir çelişki vardır. Çelişki ise hakkın muhalifidir diyoruz. O lèm yekun o cebbar değildir bu ayeti okuduğum zaman hep aklıma kim gelir biliyor musunuz? Ha? Kendim gelir. Allahu sübhanühû ve teâlâ bizi bu vasıflarla kılsın. O cebbar değildi, o asi de değildi, yumuşak hüylüydü Cebbâr kendisi üzerinde başkasına ait bir hak tanımayandır. Öfkesine kapılıp gitmez. İn turîdu en tekûne cebbâran fi'l ard. şey diyor ki Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Kasas suresinde olması lazım. Ey Musa sen yeryüzünde bir cebbar mı olmak istiyorsun? Yani öfkene kapılıp gidiyorsun bir vuruyorsun adamı öldürüyorsun. Daha önce de bunu yaptın. Sen böyle bir şey mi olmak istiyorsun diyor. Yani öfkene kapılıp gitme. Öfkene set koy demektir bir manası. Bir manası cebbar kendi öfkesinden dolayı başkasına sıkıntı veren. Cebbar neymiş? Kendi öfkesi. Adam bir şey öfkeleniyor. Şamil'e öfkeleniyor. Gidiyor Ömer abiden ıncını alıyor. Böyle olmaz yani. Bu böyle olmamalı diyor. Böyle yapanlar varsa kardeşler arasında bunları uyarın Ömer abi. Tamam mı? Evet. Ee, nübüvvetin vasıfından bir tanesi de yumuşak kuyruluk ve öfkelenmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Bana diyor vasiyette bulun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la diyor. Öfkelenme. Adam defalarca bana nasihatte, bulun, bana nasihatte bulun diyor. Resulullah her seferinde öfkelenme, kızma diyor. Evet. Velem yekun cebbaran asiya O ne değildi? Asi de değildi, cebbar da değildi. Yumuşak oyluydu asiya çok yumuşak oyluydu. Üç esas derslerinin ikinci dersinde bunu anlatmıştım ben. Üç esasın ikinci dersinde bunu anlatmıştım. Hani Şeyh Muhammed İbni Abil Vuhab... Cümleye nasıl başlıyordu? Var mı bilen? İ'lem rahimekallah. Allah Allah sana rahmet etsin. Orada dedik ki davetçinin en önemli vasıfı yumuşak huylu, yumuşak üsluplu, yumuşak tafırlı olmasıdır. İşte nübüvvet varislerinin üzerinde olması gereken en önemli vasıfta budur. Ve لَهُ قَوْلًا yine Ona en güzel sözle, en ince sözle, en yumuşak sözle hitap et ki Firavun Le'allahu illet geliyor. Bu yumuşak sözle hitap etmenin, ona karşı yumuşak davranmanın, ona karşı yumuşak muamele etmenin illeti nedir? Niye yumuşak davet et? Yetezekkere ve heşşâ. Öğüt alır belki, belki korkar. Demek ki birilerin korkmasını, birilerin öğüt almasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Yumuşak huylu olmak zorundasınız. Bu konuda Febima rahmeten min Allah. Allah sana rahmet etti. Linta sen onlara çok yumuşak davrandın. Walaw kunta farran qaliz al-qalbi lam min Eğer sen onlara katı kalpli, cebbar, asi öfkelenen olsaydın etrafında kimse kalmazdı, hepsi dağılıp giderdi diyor. Biz bu ayetin tefsirinde ne demiştik? Peygamber dahi olsan, peygamber dahi olsan katı kalplilik insanların etrafından dağılmasına vesile olur peygamber dahi olsan gazaplanmak öfkelenmek sinirlenmek ve devamlı bu hali üzerine bulundurmak Allah subhanahu wa bizleri ıslah etsin devamlı bu hali üzerine bulundurmak nedir bak Allah subhanahu bu ayette kime sesleniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor değil mi diyor ki eğer sen katı kalpli olsaydın etrafından giderlerdi Peygamber katı kalpli olduğunda insanlar onun etrafından kaçıyorsa biz katı kalpli olduğumuz zaman kim kalır ki etrafımızda? Allah subhanahu ve teala ayaklarınızı sabit kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse yumuşak davranmakta mahrum bırakılmışsa hayırın tamamında mahrum bırakılmıştır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Müslüm hadistir bu. Rıfk bir şeye girdiği zaman onu teziyinedir güzelleştirir. Rıfk, yumuşaklık bir şeyden çıkarıldı mı mutlaka onu kusurlu kılar. Siz davette de bulunsanız, tebliğde de bulunsanız, ilim tahsilinde de bulunsanız, ne ne yaparsanız yapın. Rıfk yoksa o mutlaka kusurludur. Tabi burada bazı detaylar da var. Herkese karşı da yumuşak üsluplu olmaz. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلِ الْكِتَابِ illa بِلَّتِهِ يَحْسَنُ İllellezine zalimlere karşı karşıda bir sertlik olması gerekir. Ya eyyuhel nebiyyü cahidil kuffara vel münafıkın ey nebi kafirlere ve münafıklara karşı cihadet. Veğluz aleykim onlara karşı sert davran diyor. Bu konunun detayları uzundur. Ben burada uzun uzun anlatmayacağım inşallah. Evet. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا El daha mübalağlı bir sigadır bu. O Asi, El Asi olmadı demiyor, Asi olmadı. Yani hiçbir günaha bulaşmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Mürsel gelen bir rivayette ki bu rivayet Sayr bin Müseyyeb'in Mürseli'dir. Sayr bin Müseyyeb'in Mürseli de ülemanın cumhur tarafından kabul edilmiştir. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkan hiçbir kimse yok ki mutlaka günah işlememiş olsun. Herkes günah işledi. Bundan ancak müstesna olan kimdir diyor. Zekeriya oğlu Yahya'dır diyor. O hiç günah işlemedi. Çok ilginç rivayetler var. O kadar çok ağlarmış ki ...gözyaşları artık burada çukur oluşturmuş. Hep aynı yerden akarmış. Çukur oluştu ya, hep aynı yerden. Hiç böyle katık, yani böyle çok katık yemezmiş birçok rivayet var bu konuda. Evet. Ve selamun aleyhi yavme vülide ve yevme yemutu ve yevme yub'afahiyya. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar yeniden dirileceği gün... ...ona selam olsun, esenlik olsun, emanet olsun... O korkudan hali olsun, korkudan uzak olsun demektir. Süfyan bin Uyeyne diyor ki, insanların en zor zamanları üç tanedir. İnsan ne zaman zorluk çeker? Alıştığı halden, alışmadığı hale geçtiği zaman bir gariplik çeker değil mi? Zorluk çeker, düşünür, tedirgin olur. Alıştığın bir durum var. Hep burada yaşıyorsun. Seni buradan aldılar. Cezaevine girenler bunu çok iyi bilir. Bir cezaevinden başka bir cezaevine nakledilirken mutlaka bir tedirginlik vardır. Mutlaka bir tedirginlik olur. Bir halde yaşıyorsun. Oraya alışmışsın. Seni başka bir dünyaya götürüyorlar. Bir tedirginlik olur. Kişi annesinin karnında 9 ay 10 gün beklemiş. Rahatı yerinde yatıyor. Bambaşka bir dünyaya adım atacak. Sıkıntılı bir durum var. İşte Allah Esbhanetelah Yahya aleyhisselam'a o durumda sana selam olsun, korkma, emanettesin, güvendesin, tedirgin olacağın hiçbir durum yok diyor. Birinci selamet bu. Ve عَلَيْهِ يَوْمَ اُوْلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ Ölüm de böyledir. Bir dünyadan başka bir dünyaya geçiyorsun. Melekler canlarını vura vura mı aracak? Ruhun bedenden çıkarken bütün organların yırtılacak mı? Bağıra bağıra, ağlaya ağlaya. Çığlık ata ata, gözlerin yerinden çıkmış, yüzün kıpkırmızı olmuş bir şekilde can mı vereceksin? Yoksa kelimenin tabiriyle sade yağından kıl çeker gibi yüzünde bir gülümsemeyle mi can vereceksin? İşte kişinin başına gelecek en korkunç hallerden budur. Allah subhanehu ve teala Yahya aleyhisselama o anda da sana öleceğin günde de selam olsun buyurmuştur. Mezardasın dirileceksin yeni bir hayata ve hesabın görülecek mahşer yerinde cennete mi gideceksin cehenneme mi büyük bir bekleyiş başlamıştır korkunç bir bekleyiş başlamıştır artık geri dönüş yoktur artık geri dönüş yoktur bütün amellerin bir bir bir bir gözlerinin önüne serilecektir sen orada Rabbine daha hiçbir şey yokken Rabb'e rücu'uni l'alle a'male salihan fima terak Rabbi min gurben dönder ne olur? Ben terk ettiğim salih amelleri işleyeyim diyenlerden olacaksın belki. Belki ya Malik ey Malik Rabbine söyle de bizi yok etsin diye yalvaranlardan olacaksın. Sonunu ve akıbetini bilmiyorsun. İşte esenlik, işte emanete en çok ihtiyaç hissettiğin an Allah Subhanahu wa o anda da Yahya Aleyhisselam'a Selam vermiş. Sen esenliktesin. Tedirgin olma. Tedirgin olacağın hiçbir durum yoktur demişti. İşte kardeşler, başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu müjdeye kavuşabilmek için baştan beri anlattıklarımız yerine getirilmelidir. Kitabasına sımsıkı yapışmak gerekir. Bu davet, bu dava yoluna sımsıkı yapışmak gerekir. İşte başta sorduğumuz sorunun cevabını bir ders boyunca ortaya koymaya çalıştık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahya Aleyhisselam'la tanıştırıldı. İşte bu vasıflarla muttasif olsun. Görevi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Yahya peygamber tarafından selam, selam salat ve selam onların üzerine olsun. Yahya aleyhisselam tarafından Yahya aleyhisselam örnekli üzerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anlatılmıştır. Sizler de nübüvvetin varisleri olmak istiyorsanız bu 12-13-14-15 bu 4 ayette anlatılan vasıflarla muttasıf olmanız gerekir. Evet. İki tane teknik konu vardır. Onlara da bahsedelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Yeterince vakit geldi inşallah. Hasan el-Basri'nin anlattığına göre İsa aleyhisselam diyor ki bana dua et sen benden üstünsün diyor. Bana mağfiret dile diyor. Yahya aleyhisselama. Yani bir rivayete göre Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselam teyze çocuklardır. Bir rivayete göre ise annesinin teyzesinin çocuğudur. Yani bu Zekeriya aleyhisselam, Meryem aleyhisselamın kız kardeşiyle mi evli? Yoksa annesinin kardeşiyle mi evli? Buna göre değişiyor. Buna göre birkaç rivayet var. Fark etmez. İkisi akrabadır. İsa aleyhisselam diyor ki, sen benden daha fazilesin, Benden bana mağfiret et. O da diyor yok sen benden faziletlisin. Çünkü Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın şeriatını doğrulamakla mükellef olan. Her ne kadar kendisi büyük olsa da İsa Aleyhisselam'ın şeriatine tabi. İsa Aleyhisselam diyor ki hayır diyor sen benden daha faziletlisin. Çünkü ve selamun aleyhi yevme vilide ve Allah sana doğduğun gün, öleceğin gün ve yeniden dirileceğin gün selam verdi. Ben ise kendime selam verdim. İleride gelecek ve selamu aleyye yevme vulittu ve yevme uba'fu yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme İsa Aleyhisselam kendisine selam veriyor. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden dirileceğim gün bana selam olsun diyor ayette. Bir sonraki birkaç dersine gelecek. Yahya Aleyhisselam'a ise Allah Subhanehu Teala Selam veriyor. İsa Aleyhisselam bunu delil olarak kullanarak sen benden daha faziletsin diyor. Bunu da anekdot olarak bir yere kaydedin inşallah. Okuduğum, öğrendiğim güzel hadiselerden bir tanesiydi. Son bir mesele, teknik bir mesele. Allah Subhanehu ve Teala şehitlere ölüler demeyin çünkü onlar diridirler. Allah katında rızıklanıyorlar ancak onu siz bilmezsiniz diyor Yahya aleyhisselam ölü olduğu halde Allah subhane ve teala şehit olduğu halde Allah Subhanahu ve teala onun öleceğini söylemiştir şehit olduğu halde öleceğini söylemiştir yani Yahya aleyhisselam şehit değil mi? tamam öleceğini de söylemiş mi Allah ona ölü demiş mi Allah Subhanahu ve teala hani şehitler ölü değildi? Ha, burada ülema demiş ki şehitlerin ölmemesi peygamberlerin ölmemesi velilerin ölmemesi veya mezarlarında yaşıyor olduklarına dair gelen rivayetler o bir açıdandır tamam mı? o bir açıdan hangi açıdandır? sizin bilmediğiniz açı boşa gitmedi yani ne olmadı? zaten ayette la onlar diri ama bu dirilin siz farkında değilsiniz sizin farkında olacağınız bir dirilik değildir şeklinde tevil etmişlerdi peki inşallah yeterince ders anlattık e, dördüncü dersimiz miydi bu bizim dördüncü dersimiz önümüzdeki hafta Meryem aleyhisselamın kıssasına başlayacağız inşallah arkadaşlar e, oldukça güzel bir kıssa saat 12'de 12'ye 5 kala başlıyoruz erken gelmeye çalışın oldukça güzel bir ders yapıyoruz İnşallah kurban bayramından bir hafta veya 10 gün sonra da akşam derslerimiz başlayacak onu o zaman duyuracağız peki Allah subhanehu ve teala bize hakkı hak olarak göstersin. Ona tabi olmakla bizi rızıklandırsın. Allah subhanehu ve teala batılı bize batıl olarak göstersin. Ondan kaçınmakla bizi rızıklandırsın. Ve ahiru da'yana en elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>